ama mühkem kardeş şeydi, sorular atlayınca kızdı. <gülüyor> Kahrolsun İsrail demek doğru mudur? Yakup peygamberin ismi İsrail'dir diyor. Hemen ikincisi. Bir de e, aynı kardeşine yine Riyaya düşmek kasıt ile mi olur? Yoksa kalpten ve akilden gay gayri iradi geçen şeylere riya kapsamına girer mi? Çünkü bu riyakarlık şeyi biliyorsunuz. Deminki o daha önceden demin başta değinmiştik ya hani Müslüman mesela namaza durduğu zaman iblis hep ona vesveseler getiriyor. Örneğin bir kişi kendi evinde namaz kıldığı zaman gayet norm normal bir namaz kılıyor mesela. Ya uzatmıyordur. Evinde uzatmıyordur ve o huşuya dalmıyordur. Tamam mı? Yani şey eti mazar Sucutlarını fazla uzatmıyor, rükularını fazla uzatmıyor. Ama toplumda namaz kıldığı zaman Namazı uzatıyor, sucutlarını uzatıyor, rükularını uzatıyor. Yani böyle taş gibi namaz. dimdik duruyor. Onu gören diyor ki ya ne kadar huşolu bir namaz kılıyor. Ve bu kişi bunu yaptığı zaman da içinden içinden bunu hissederek yapıyorsa işte bu riyakarlıktır. Yani benimseyerek ama ona riyakarlık gelip şeytan ona riyakarlığın yapması için veya yapılması için ona vesvese verirse ve namaz esnasında da o vesveseye karşı mücadele verirse işte Allah'ın izniyle o zaman ondan sorulmaz. Ama o vesveseye, o vesveseyle beraber gelse ve o vesveseye itaat ederse işte o zaman riyakarlık olur. Riyakarlık da biliyorsunuz küçük şirktir. Küçük şirk yani büyük şirk değildir ve o küçük şirkten tövbe etmezse Allah Celle Celaluhu onu hasaba çeker. <Gülüyor>